Elhamdülillahi alladhi hadana li hada ma kunna linetadiya law la an hadana Allah. Wa ma tawfiqi illa bi ismi Allah. Qad jaa'a rasul rabbina bil Sallu ala rasulina Muhammed. Allahu salla. Sallu ala habibi kulubina Muhammad Allahu salla. Sallu ala shafi'i dhunubina Muhammad Allahu salli ala sayyidina Muhammed. Sahbi ya shaykh. علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما الذي نفسي بيده عندما يكون المطر غيضة والولد غيضة في ظل عام غيضة الكرام غيضة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 Duyurmadık bir şey bırakmadı. Dünya ahiretimiz için lazım olan bütün meseleleri bize beyan etti. Allahü Teala bu beyanlardan istifade edenlerden eylesin, Amin. ilme değer verenlerden eylesin, Amin. amel edenlerden eylesin Amin. ve şu hadis şeriflere, bu hadis şeriflere rivat edildiği, bu meclislere verdiğiniz değer hürmetine attığınız adımlar bereketine ve burada toplanan cemaatler. Hürmetine allah Teala cümlenize dünyanızda ahirinizde ikram eylesin. Amin. Değer veren değer görür arkadaşlar. Bu budur. Çünkü siz hadis-i şeriflere değer veriyorsunuz. Resulullah da buna şahittir sallallahu aleyhi ve sellem. فَقُولِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ ve وَرَسُولُهُ Habibim de ki sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerine bildir ki amel edin, çalışın, gayret edin. Sayenin yaptığınız işleri Allah da görüyor Resulü de görüyor. Yani allah Teala nasıl ki bize şahittir görüyor Habibini de bizden haberdar ediyor. Böylece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabri şeriflerinde bizden razı olur. Bu akşam şu meclise oturanlardan haber gittiği zaman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 sonra dirileceksiniz. Sonra gizli açık her şeyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Pe bir birkun bir makun o da size yapmış olduğunuz şeyleri bir bir haber verecek. İnşallah şu meclislerde bulunmamızla Allah yüzümüz hak edecek. İşte o zaman sen salı akşamları sohbet'e giderdin ya. Sen sağlığında yaşarken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 Efendim, bu yola Allah. rağbet ediyorsunuz. Allah rağbetinizi artırsın inşallah Amin. Amin. ve Habibimizin buyurduklarından Sallallahu alaihi en büyük istifadeyi nasıl ibeylesin? Şerlerden uzak eylesin Amin. Evet, bak burada ne şerler anlatılıyor? Ahir zamanda meydana gelecek ve şu anda içinde bulunduğumuz hayırsızlıklar, berekesizlikler, şerler beyan ediliyor. Hazreti Selman, bir yentevâmi inna kainun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 bu işlerin bu kadar eklamı teşviği varken bizim bu meclislerimizin medreselerin, sohbetlerin, derslerin Türkiye'nin her tarafında Allah korusun muhafıza bulsun yayılmış bütün kardeşlerimiz hizmet ediyorlar. E bunlara da rağbet edenler var, merak edenler var yani hakikaten şaşılacak şey değil midir?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 bu ümmeti Allah'ımız muhafaza ettiğini görmezseniz, tabii ki e efendilerimiz gibi zatların teşvikleriyle himmetleri Allah başımızdan eksik etmesin, Amin. acil şifasını versin, Amin. himmetin üzerimizde daim etsin, e, tabi bu zatlar, bu zatların büyük ümmetleri var. Bunlar bu işleri canlandırdılar yeniden, tehdit ettiler, faaliyetleri yenilediler, yolları parlattılar, elhamdülillah dumanları dağıttılar insanların, efendim, efendim, Evhamlarını kaldırdılar. ehl Sünnet itikadını tekrar insanlara e, aşıladılar elhamdülillah. Aşı tuttu. Aşı tuttu. Maya tuttu. allah Teala'nın bugün milyarlara itibar yokken, kendi yolunda olmayan, kendinden gafil olan, Kur'an'dan, hadisten, zikirden, fikirden mahrum olan milyarlar Allah indinde beş para etmezken, bir çarşafını yiyip de medresede gecenin üçünde kalkıp teheccüd kılan bacımıza Allah'ın öyle bir itibarı vardır ki onun hürmetle dünyayı korur. Dikkat edelim. Onun için yığınlardan, kalabalıklardan, çoğunluklardan bahsetmiyoruz. Zaten Hazreti Kur'an çoğunlukları zemle diyor. Allah bizi o çoğunluklardan etmesin. Allah bizi sevdiği razı oldu, azınlıkları ilhak etsin. Lakin ne kere ne La alemun, insanların çoğu hakikati bilmezler. Lakin ekserü'n nas teşkurun, insanların çoğu şükretmezler. He? Lakin ekserü'n nas insanların çoğu akletmezler, kafayı çalıştırmazlar ve lakin ekserü'n nas insanların çoğu iman etmezler. Bu kadar hadislerde ekseriyet cemmet diyor. Azınlık ve kalilum ibadü'şyukur, hakkıyla şükreden kullarım çok az çıkar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 Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerin salavatları illa ne zaman ismi şerifi geçse veya vasmı şerifi geçse hemen sallallahu aleyhi ve sellem bu sizin bu meclislerden alacağınız bereketler, kazançtır, kardır ve şu meclisin en büyük ibadetidir. Salavat şerifi okuyoruz. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve, ve sellem. Buyurdular ki Hz. Selva'nın taaccubi üzerine, bu da mı olacak, bu da mı olacak en son, ve lezî nefsî di. benim canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. daha işte o zaman, hadis-i şerifin gerisinden gelirsek, ne zaman? Yani, Müslümanların, efendim, kalplerinin eriyeceği, ne gibi? Tuzun suda,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 Bundan sonra da beteri olabilir ama şimdi de o zaman, tarife uyan zaman. Kayva. Bu geçen adı sebzelerle de çok geçti. Yağmur, yazın yağacak. Yazın çok yağmur da yağsa bir bereket hasıl olmayacak. Nebat, bitki, ürün bereketi görünmeyecek. Yani bolluk olmayacak. Ya şimdi enflasyon Düştü, düştü diyorlar. Veyahut da efendim e, ekonomi rayına oturdu. Ön düşüyor veyahut da bu. Bakıyorsun bir bereket. He? Görünmüyor. Yani insanların alış gücü artmış. Değil. Kaç milyon fasulye kaç milyon tomates millet anlatıyor. Ben duyuyorum tabii. Ben ancak önüme geleni yiyorum yani. Başka bir şeyden haberim yok. Ama e, bu ne olur ya? Aldığın maaş diyor, asgari ücret kaç lira? Kira nasıl verecek? Elektriği var, suyu var, doğal gazı var. Veyahut kaydı doğal neyse gazı var. E ne yapacak? Ya da kömür yapacak? Otur yapacak her bir şey. de usunacak. Bir hesap yapıyorsun. Allah. Ben hep derdim ki bu millet nasıl rahat duruyor böyle? E işte rahat da durmamaya başladı. Başladı birbirine dalma. E tabi bu bereketsizlik, hayırsızlık, fakirlik insanları Zor oyunu bozar derler. Birbirine saldırgan hale getirmeye doğru gidiyor. Korkulan bir sosyal tehlike, patlama yaşatılmak isteniyor memlekette yani. Yaşatılmak isteniyor. Birinçli olaraktan. Bu nere gider ya? E şimdi yağmur yağıyor. E yağmur yağıyor mu? Mahsur bir şey yok. E mahsurlar. E mahsurlar cepte alma para yok. Bereket yok. Bereket yok. Ya onun Rabbimiz Tevh-i Teala reçeteyi yazmış, Hazreti Kur'an'da indirmiş, bildirmiş ama reçeteyi alan öpüp başına koyuyor. İçindekine uyan. Yok. Ondan sonra geliyor diyor ki doktora ya doktor bey senin de hiç ilacın bana yaramadı diyor. Diyor ki içtin bir ilacın. Yok. E, nasıl yaramadı içtinse diyor. Veya da nasıl içtin diyor. Hiç. O demişmiş üçte de o gitmiş beşte içmiş. O aç karnı demiş, bu tok karnı içmiş. E o zaman doktora kapat, bulma bir gerek yok. Kur'an-ı Kerim derdi teşhis ediyor. Devayı beyan ediyor. Onun için kaç yerde. Ne bu? Ne bu? Ne bu? amenu ve aleyhim لَزَجْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَكِنْ كَذَّبُوا وَلَكِنْ كذبوا فَأَخَذْنَاهُمْ şehirli köylüler efendim ilde yaşayan ilçede yaşayan beldede şey köyde doğru imanet etseydiler, haramlardan sakınsaydılar İslam'ın yasaklarından kaçınsaydılar kökten yerden bereket kapılarını açardık efendilerimizden şu manayı çok dinlerdik Geceleri yağmur yağdırırdım diyor. Gündüzleri güneş çaldırırdım diyor. Bak bak bak bak. Ayakları da ıslanmadan e gündüz çıktı mı kuruyacak. Geceleri yağdırırdım diyor. Gündüz güneş vurdururdum diyor. Öyle mahsul verirdim ki yemekle dağıtmakla değil dörtmekle bitiremezler. Adam zorla yalvarırdı gidiyor diyor. Al. Tarla bozduk duruyor. Kim kaldıracak? Ne o bereket? Lakin yalanladılar.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 Robbim, la kalum ya zukhim, la kalum ya zukhim, mi tahti arjulim, min ummeti ve kadirim min hamsa. Ma yamalun. Sadık Allah'ın azim. Musa,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 istikamette giden bir azınlık vardır ama çoklarının yaptıkları ne kötü oldu diyor Allah. Çoğunun yaptığını beğenmiyor Allah. Celleciler azının yaptığını beğeniyor. Allah bizi o yaptığı beğenilen azlardan etsin. İşte ha, şurtaki amelimizden Allah razıdır diyorum size işte kardeşim. Şu amel gibi ameller olsa hep cemaatlanamazlar namazlar olsa Allah yolunda toplanmalar olsa haramlardan sakındırma tamam. Ama ekseriyet böyle midir?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 Değildir. Evet. Ve ana babasına yarayışlı değildir. Ve fitnesine, imtihanına, sıkıntıya düşmesine, borca düşmesine, derde düşmesine, onunla bulan tutalaşmasına, bulaşmasına çocuk sebeptir. Bence öyle miydi? Ve fıdalliyamu fevda. O vakit, kötüler o kadar artacak ki, böyle fışkıracak,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 Teşvik eder. Kaç kişi de size? Yok onun zamanı geçti. Bırakın o kafaları şimdi diye. Buna seyahat eder. Hey, hey! Hocalar, hocalar. Ben bıraktım cahilleri. Hocalara gidin. Hocalara sorun. Kaç kişi size? Kaç tane hoca size? Doğru söyler. Efendi gibi. Kaç kişi size? Sünnete? Davet eder, teşvik eder. Adam bir hocaya gittik diyor. Güzel de bir alime gittik diyor. İlmi var, her şeyi var. İşte bir mesele oldu, bir, bir konu konuştuk işte. E biz işte şallar giyiyoruz, cüppe giyiyoruz, Medrese üzere okuyoruz. Şudur, budur vesaire. Hoca adam ne diyor biliyor musun? Burası hesabı sohbe zihniyetiyle nereye gideceğiz ya? Yok diyorum ya. Yok diyorum.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 birbirini yiyen insanlar çocuklar birbirini gömen insanlar yüz senelik daha da fazla kan davalarını sürdüren insanlar birbirlerini gördükleri yerde öldüren insanlar Eus ve Hazret Medine halkını teşkil eden iki büyük kabile İslam'la ne oldu?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 Hazreti Selman şaşırdı. Bu da mı olacak anam babam sana feda olsun. Kurban olsun ya Resulallah. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lezi nefsî Lel mü'minû yevme izîl Ezelle Canım elinde olan diyor. Her başında cümlenin Allah'a yemin ediyor. Celle Celaluhu Bizim canımız kimin elinde? Allah'ımızın kudret elinde. Allah'ın gibi eli yok. Şekil, şekil verilmez. Ama canlarımız Rabbimizin elinde. Yani istediğimi uyutur, istediğimi uyandırır. İstediğimi öldürür, istediğimi diriltir. Yani canımızı veren o, alan o. Kimsenin bunda bir müdahalesi söz konusu değil. İşte o Allah'a yemin olsun ki o gün geldiğinde müminler cariyeden daha rezin olacak diyor. Cariye nedir? hak ganimetinde kafirlerle savaşıldığı zaman, tabi evvela savaşmadan evvel ne yapılıyor? Onlara İslam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 E canım demez olur mu? En yakında Osmanlı bile yüzlerce sene dünyanın efendim bekçiliğini yaptı. Kimseye kimseye doldurmadı yani. E dolayısıyla cizye verin o zaman bu. Ha ben Müslüman da olmuyorum, cizye de vermiyorum diye ne olur? Cihat yapılır. O cihat neticesinde de erkeklerine olur, köle olur, kadınlarına olur, cari olur. Bunun neticesinde de tabii ki onların ya İslam'a teşviği var.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 günah kefaret olarak bile köle azadını meşru ediyor. Böylece onların hürriyetine göndiriyor. O arada İslami eğitimi kaynağından aldırıyor. Bunda çok hikmetler var. Şu anda size benim anlatıp şimdi anlayacağınız kadar kolay. Değil, uzun ama kısaca ee, diyecek olursak şu hadis-i çok ilgimi çekiyor. Acebtü min kavmin yukarı eylel cennetin selasili Kâinatın Efendisi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 yani bu Cehil gibi kaşarlanmış olmak lazım. O da çok az çıkar öyle kaşarlı gavur. Yani insanlar e, akıllarını, fikirlerini e, yönlendiriyorlar, bakıyorlar. Kendi örflerinde adetleri, kendi bozuk düzenlerindeki zulümleri görüyorlar. İslam'daki adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü görünce buna geliyorlar. E demek ki cariye tabii ki e, köle ve cariye nedir? E, Zelindir. E, Zelinlik sembolüdür. Hakirlik sembolüdür. Yani güçlü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 Yahudi Hristiyanların yanına yaklaşaraktan izzet, şeref ararlar. şerefsizde şeref arayan nasıl şeref bulacak? Onun için Rabbimize soruyor, Yahudi Hristiyanlarla dostluk ve diyalog, işte dinler arası diyalog da budur, medeniyetler buluşması da budur, bunların hepsini aynı kefeye koyduğun zaman bunlarla iyi geçinelim, biz güçsüzüz bunlardan destek alalım, kapılarında şeref, izzet bulalım, itikadı ve inancı ne buyuruyor? Onların yanında mı şeref arıyorlar? Bilsinler ki şerefin, izzetin, unuluğun, gücün, kuvvetin tümü Allah'a aittir. Allah Müslümana veriyorum diyor. E sen kendine verilen izzetten nasibini almıyorsun, şerefsizden şeref arıyorsun. Bu e Bu olmaz.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 Ebedi bulamaz. Onun için mümin zelil olacak. Hakir kalacak. E şimdi biz yeniden Allah'ımızın bize izzet vermesini istiyoruz inşallah. Allah bizi İslam la aziz kılsın. Allah bizi ibadetle, taatla aziz kılsın. Aziz e, güçlü demektir, ulu demektir. Bize şeref sahibi demektir. Hazreti Ömer'in uyurduğu üzere radıyallâhu nâhânü kavmûn.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 Mekke'de bir kabileydik diyor. kureş kabilesinin bir ferdiydik diyor. Araplara bile hükmümüz geçmiyordu. Şimdi değil Araplara Acemleri de aldık, Rumları da aldık. Kisra'yı bitirdik, Kaşer'i bitirdik. Dünyanın hükmünü ele geçirdik diyor. Bunu bize Araplık kazandırmadı. Bunu bize İslam kazandırdı diyor. İşte. Sen de benim ecdadımdan aziz olduysa o da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 işte bugünkü rezil durumlar yaşanır. Allah Teala bir an evvel ümmeti Muhammed'i kalas eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Araplar şimdi köya İsrail'le düşman gözüküyorlar. Veyahut da şudur veyahut da bunların çoğu formalitedir. Formalitedir. E dolayısıyla onun için aziz olamıyorlar bakır, 45 tane parça parça denettiler, Hiçbir güçleri yoktur.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 Ha demek ki sizin gördüğünüz gibi de öyle. Efendim aralarında bir düşmanlık gibi görünüyor. Ha Filistin halkı Allah onları kurtarsın inşallah. Filistin halkı, müci, halkı mücahit bir halktır. Allah için çoluk çocuk şehit olmaya hazır bir halktır. Allah onları kurtarsın. Ama diğerleri tabi e, kraliyetler tuzun kuru yerinde tücenin bozulmasın petrolümü satayım. E petrolü satamazsa para gelmez para gelmesi orada rahat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 zinay münker reddedilmiş ne akıl kabul eder ne şeriat kabul eder ne öf ne adet her taraftan münker ama ne kabul ediyor bunlar makbul maruf e faiz olmasa ekonomik düzelemez şu olmasa şu olmaz bu olmasa bu olmaz derken Allah'ın yasakları serbest emirleri yasak öyle mi yapılıyor ya bak bugün Tunus'ta sokakta kadın başını örtemiyor ya hepsi sahabet torunları sayılır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 Bunun en güzel misali nedir? Gazeteciler. Gazeteciler eşittir kezzap. E şimdi hala diyor ki halkın halka soruldu tabii onlar kendine göre de halk buluyor. Hayrancının şahidi şerancıdır da. Efendim halk diyor en çok gazetecilere güveniyor. Bu güveniyor ya. Bu kadar yalanın yanlışı yazan adamlar, her gün bir yalan uyduran adamlar. Bak bana yine bu hafta yazmışlar pazarında diyor program düzenliyor diyor. 2-3 kaste bu hafta yine yazıyor. Orada diyor şöyle yaptırıyor, böyle toplantı yapıyor, şöyle program, şöyle bilmem ne bilmem sayıyor. 99'dan beri Adapazarı'na girmiş değilim. Girdiğimi tespit eden beri gelsin. Ama adam yazıyor ya. E şimdi de sorsan gazete yazdın diyor ya. Hoca gidiyordu diyor, nasıl ki beni koğuşları geziyor dedikleri gibi. Bir oda oradan çıkarttıkları yok. Gazete yazıyor ki, koçları geziyor, vaaz ediyor diyor. Herkes günde başsavcı geliyor. Başsavcı geliyor, İstanbul başsavcı geliyor. Bütün koçtaki adamları gel bakalım. Hocacığın diyor, namaz kılın diyor mu? Yok diyor diyor. Kur'an okuyun diyor mu? Değmiyor. Zorla bir şey yapın, Ne zorla yaptıracaksın? Kendi mahkemizde zaten. Ee, ne yapıyor? Kendi kılı diyor sabah kadar. İyi tamam o zaman. Koçları dolaşıyorum, yok. Ölü koçlara biliyor. Ama gazete yazdı. E şimdi yani ben bunların yalanını sayma kalksam size kaçını doğru çıkardınız. Ama yalancılar doğrulanacak. Taslik edilecek. Zaten suç duyuruları, savcıları, mahkemede bütün belgeler ne biliyor musunuz? Gazete küpürleri. TGM'de ölüme çıkarttılar böyle. Bir tane belge yok için hepsi gazete küpürleri. Bu yalan adam, yalancılar tasdik edilecek. Doğru söyleyen adam, bir defa yalanı çıkmamış adam, yalancı çıkarılacak. Sen yalan söylüyorsun diyorum. Bu tabii görünen örnek. Herkes kendi hayatında da bunları yaşar. Do doğru, dokuz gülden kovulur hesabı. Şimdi hangi bir memuriyette, hangi bir vazifede, nerede doğru söyleyen adam oradan sürülür. Uzaklaştırılır, işine gelmez. Hz. Selman şaşırdı ya, şaşırdı ya. Diyor ki, İslam yerleşmiş, veda haccı yapılmış, bütün millet, yüz bin küsur sahabe, din yerleşti dünyada, bu nasıl iştir? Biyemiyen tevüm minna zâle Anam babam diyor, sana kurban olsun. Bu da mı olacak diyor ya. Ya. Oldu mu? Oldu. Ve ne diyor hepsi bir yedi? Canım yedi kudretinde olan Allah hakkı için. O zaman zalim zorba yöneticiler olacak. İslam'la hükmetmeyen, İslam'la amel etmeyen, İslam'ı ölçü almayan ve üzeri feseqah. Fasık vezirler olacak. Yoldan çıkmış vezir. Yahu yönetici adam e, biraz Yan olursa diyelim hiç Vezir onu ne yapması lazım Düzeltmesi lazım E Vezir de fasık olursa ne olacak o zaman? Haman ne yaptı Firavun'a Firavun iman edesi geldi ya Firavun hakikaten Musa Aleyhisselam'ın tekliflerine çok Baktı beğendi Musa Aleyhisselam dedi ki bak Benim derdim krallık değil dedi Musa Aleyhisselam Sen Allah'a iman et Krallığını ipkah edelim sen yine yönet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 ama haman meselesi işte. Bu vezir fasık olursa, vezir geldi dedi ki vallahi Musa dedi bana çok güzel teklifler getirdi. Benim inanacağım dedi bu durumda. Uuuu atasıyur abiden bademe güdü rabben. Rab diye taptığımız ilahımızken kulluğa mı döneceksin falan. Baktı baktı. Olmaz dedi ya. Her <gülüyor> bir cehennemin dibine yolladı bu. Bu vezirler var ya. Müsteşar. Müsteşar adamı yer yani müsteşar. El müsteşar buyurdu Resulullah. Müsteşar dediğin güvenilir adam olacak. Müsteşar seni cehennem yolda gösteriyor. İstişare ediyor. Adamla istişare ediyorsun. Adam da sana Allah'ın yasaklarını teşvik ediyor. Emirleri temfir ediyor. Dolayısıyla o zaman zalim yöneticiler olacak. Fasık vezirler olacak. En emin. Yedi emin. Yedi emin nedir?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 taraf hainlik. Kamu malına zarar, ümmeti parasını iş etmek vesaire vesaire neler neler akıl mantık duruyor. Adam gelir hastanenin güvenilir bir konumunda para gelse emanet ediliyor. Bir haleler bir bilmem neler öbürü başka yerde öbürü başka yerde haberleri bir dinlesen çıfık çarşısı. İslam yok. Kokuşmuş ortalık, pislik bulaşmış ortalık Rezalet yani Çünkü Allah'tan korkmuyor ya Korkmuyor Çaldığım yanıma kar diyor Ve bu tabi ki Hayinlik yapacak Ve imaratün nisa Kadınların yönetimi Güçlenecek diyor Ahir zamanda kadınlar Yönetimde olacak e Tabi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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği üzere اِذَا كَانَتُمْ وَرَعَبُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَعُكُمْ ve وَاَمْرُكُمْ شُعُرَا بَيْلَكُمْ فَزَّارُ الْاَرْضِ خَيْرُ لَكُمْ بَطْنِعَ Yöneticileriniz, en iyileriniz, zenginleriniz, Allah yolunda veren cömertleriniz ve işleriniz aranlarınızdan neşvere ve istişare ile görüldüğü zaman o zaman yerin üstü size altından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 Şahir onda, khalifon Danışın onlara, tersini yapın buyurulur. Fennefiğlabinel bereke, tersini yapmakta ne var? Bereket var. Ama her kadın değil bu ha. Dünyacı kadın. Sana şerri emreden, kötülükten, kötülüğe teşvik eden, iyiliklenme neden kadınlar hakkındadır. Yoksa öyle kadın var ki kalk sabah namazına diyor. Ve hadis var, tersini yapın. Ben yatacağım Sen deli misin? Kadın namaz, namaz kıl diyor, o kadın dinlenmez mi? Böyle kadın var, ben diyor, kuru ekmek yemeğe razıyım diyor, faiz yeme diyor, yalan deme diyor, rüşve kalma diyor kocasına. O kadın dinlenmez mi? Doğru söylüyor o kadın. Ama tabii, öyle de kadın var, komşu kür kaldı diyor, bana da al, bulamadın çal, ne yaparsan yap diyor ya. Yani. Dolayısıyla o dinlenmez. Ama tabii... En çabuk istihare istiyorsanız hemen bir telefon edersin. Hanıma sorarsın. Şunu alayım mı Al dedi. Al, al, alma, alma dedi. Al. Yani en çabuk istihare söylüyorum size. Işte. Hemen hanıma arasın Bir şey var şurada. Alayım mı, almayayım. Al dersi, alma, alma dersi al. İstihare çıktı. Çünkü dediğimin tersini yapın diyor. Dersinde bereket var. Sahi ekrandan birisi dalın üstünde mübarek etmez. <gülüyor> Atlayım mı, atlamayım mı diye hanıma soruyor ya. İstihare işte. O da dedi ki işte efendim.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 mizan terazi, İslam kur'an, sünnet çerçevesinde kadın size meşru bir şey söylüyorsa tabi onun dediğini yapın. Gayri meşru bir şey söylüyorsa o ananın da dediğini yapma, babanın da dediğini yapma. Ama e, kadınlar çok yönetici olacak. Müşavaratül ima efendim, cariyelerle istişare iş olacak. Yani buradaki maksat nedir? E, tamamen e, seviyesiz, kültürsüz, Öf adet gelenek görenekten hiç haberi olmayan yabancı kültürün insanları e, danışman olacak. Ya bunlarda danışman olduğu zaman insanı benim e, karga rehber olursa götüreceği neş zekan el bu deliyle kovmen seytiyim İnsan rehberini karga'dan seçerse burnu kokudan pislikten kurtulmaz. Bak sana ne cevap veriyorum. Hiç Allah Resulün dediğini söylüyor mu sana? E ticaret yapacaksın, helal mı haram mı, Mekrol mu, şüpheli mi bir şey soruyorsun. Adam sana diyor, kardeşim bu kadar inceleme bu zamanda yani işine bak aç kalacağım diyor ya böyle. Sen bu kadar incelersen aç kalırsın diyor ya. Helal haram karıştırılacak zaman değil Ya bulduğunu yanıma ya bak. E sen böyle adamlara tanışırsan, işte Resulullah'ın buyurduğun zaman seni batıla çekecekler. ilme ne yapıyor? Çoluk çocuk minberlere çıkacak diyor. Yani minberler en alim, en fazla insanların kutbe okuyacağı en önemli konu, hele bir de dini konuda rehber insanların çıkması lazım gelen makamlara kim çıkacak? Çoluk çocuk çıkacak. Allah'ım ya Rabbi. Bu hafta bir yerde namaz kıldım. Tam bu hadisi şerifi. Yolunmuş tüm şey gibi. Tavk gibi. Ne bıyık var, ne çakal var.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 Selman dedi, bu da antekal olacak? Ve Selman, onda iste o zaman yemin ediyorum ki Selman yeli makvamın öyle bir insanlar yönetimi ele alacak ki, intekallemun kattelum, karşılarında konuşanı öldürecekler. Adam dedi ki, doğrusu budur, vurun kafası. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim? Allah, a. Allah a var, Peygamber var, vurun kafasını. Öldürecekler. Ve işte edecekler. İşte bu. Susallar da ne yapacaklar? Susarlarsa malı mülkü her taraf mubah. Her şeyleri bize helal. işgal edecekler. Mallarını alacaklar, canlarını alacaklar, huzurlarını ateşe Bak ve sefirune bi Milletin hakkını, ganimetini, kamu hakkını kendilerine, zimmetlerine geçirecekler. Hiçbir kazançları, bir şeyleri yok. Kendi çalışmalarıyla çabalamalarıyla bir malları yokken Memleket onlar ne olacak? Allah Allah, oralar buralar. Nasıl buyurdu yolu? Vele ne harim Yöneticiler diyor e, ümmetinin başına geçen o zamanki insanlar onların namuslarına tecavüz edecekler. Bunlar hepsi olmuş şeylerdir. Hepsi yaşanmış şeylerdir. Onu karısını beğendin gel, onu kızını beğendin getir. Allah. Ya sen ne yapıyorsun burada beni karımı aldın içeriye? Efendim ben yanında değilim. Konuşursan kellen gider. Neler yaşandı bu dünyada be? Siz tabi hiç. Ancak dizi seyredin. Ne tarihten haberiniz var, ne geçmişten, ne gelecekten. Bir şey yok. böyle yapacaklar. Ve yüce verilen hükümlerde tamamen vücum ve adalet hakim olacak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 şu kadar ceza alıyor. aynı şeyi bir komünist yapsa bir ateist yapsa bir şu yapsa bir bu yapsa ne yapıyor beraat ediyor evet aynı maddede aynı madde sana işliyor ona işlemiyor ya bu nasıl bir istiyorsun? sen karıştırma diyor burada böyle yazıyor sana biz bunu biliyoruz diyor pönücülük yaptın Öbürü ne yaptı? E sen niye karıştırıyorsun ki o diyor onu? Esas hükümde, suyu yapılacak. olacak? Verim akvamın öyle kavimler öyle toplumlar gelecek Ümmetimin başına geçecek cüzetsizim cüzetsiz Baksan kılığına kıyavine insan? Bak ulu bunun konu bu şeyatı kalpler aynı şeytan kalpleri olacak. Lârhamunu sıyıran ne küçüğü acıyacaklar? Ne evkâr Ne büyükle saygı duyacaklar diyor. Allah.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 camilerin için. Allah bu çok dikkat çekici. Kiliseler diyor, nasıl süsleniyorsa camiler öyle süslenecek. Allah, Allah Ne işe kalındı ya? Ve tuhallel mesahif, musaf'ların yanları diyor. Böyle altınlarla, tenziplerle, süslerle bezenecek. Ve yutulun bir minberleri uzatacaklar diyor. Camilerdeki hutbeler nasıl? Uzun uzun hutbeler. Bak bizimki burada 3 masamak duruyor.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 O zaman bu kadar fikir çıkar. Kimse bir araya gelmez. Ama Allah Resulü buyurduğunu duyursan, millet bir araya gelir. E camiler cimlak olacak. Bu kadar insanlar bir arada bulunacak, buluşacak. Maalesef kalplerde sevgi olmayacak. Allah kalplerden birbirine karşı olan kini çıkarsın. Bu yüzden nefreti, muhabbete, meveddete tebdil eylesin. Ya bu kalpler Allah'ın elinde. Ama Resulullah'ın buyurduğu dönem geldi. Herkesin derdi başka. Şimdi hepinizin ne istekleri var, değil mi? Ne planlarınız var, değil mi? Ne neler umuyorsunuz hayattan? Ne beklentiler içindesiniz, değil mi? Yorumla. O zaman bekle. Bakalım ne olacak. Allah indinde hiç değeri olmayan insanlar. Hazreti Selman yine tahcüb diye ve lezinefhihi inde ayeti. Sebbu min el mescidi vel magrib.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 E kardeşim kılıkla, kıyafetle, kelle, felle değil. يُعْتَابِ الرَّجُولُ لَكُولِ الشَّرُولُ الْتَوِيلِ يَوْمَ الْكِيَامِينَ لَا ازِلُوا اَنْدَ اللّٰهُ Cenab-ı Allah. Yemi şişmiş şişmiş, uzun boylu bir yara adam. Allah indine getirilecek mizana konacak, Sıristeyi kanadı kadar mizanda vezni yok. Allah indinde değeri yok. Onun için Allah bizi İslam'la değerlendirdi arkadaşlar. Allah bu değerimizi muhafaza edenlerden esin.